Hangi günahı işlersen işle, en zevkli günahları işle sabahleyi kalkamazsın yatağından, kımıldayamazsın. Gece ibadet sabahlı dinç kalkar. Hem göğünü rafahlamış, ferahlamış, saatte kavuşmuş. Hem virüs sahada erişmiştir. Önüncüye kadar ibadet. Zarar etmeyeceksin.